Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor Açık Radyo'da. Saat 8.30-5 dakika geçerken biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi Gökşen Şahin var hattımızda Doha'da ve bugün başlayan 15 günde 13 gün sürecek olan COP18 diye de adlandırılan Doha'da Katar Emirliği'nde ki e, iklim ...görüşmelerinin ilk gününden... ...bize bildirecek. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya, nasıl vaziyet... ...Katar'da... E, bir... ...yani e, daha önceki müzakerelerden... ...çok farklı bir havası var aslında... ...Katar'ın. Belki onu söyleyerek başlamak gerekiyor. Böyle bir fırtına öncesi... ...sinsizlikle başladı... Daha önceki benim en azından katıldığım müzakerelerde bir işte girişte bir karmaşa olurdu, e, çeşitli aktivistler olurdu, bir koşuşturma hali olurdu sürekli. Burada çok sakin, şehrin geneli de çok sakin. E, hani herkes bir temkinli gibi nasıl geçecek müzakereler katar olması sebebiyle böyle bir e, endişe hali haki merkeze çok fazla umutlu değil insanlar, onu baştan söyleyelim. Yani konuştuğumuz herkes yani işte katar olduğumuz için zaten çok da fazla bir şey beklememek lazım diye başlıyorlar. Belki o çerçevede bir Katar'da olması ne anlama geliyor onu biraz anlatmak lazım. Daha önce örneğin Kopenhag'da olduğunda biz basında bunun açık radyodan da yayın yapmıştık. Aynı zamanda ulusal ve yerel basında da Kopenhag'daki eylemleri çok net duyuyorduk. Arkasından Durvan'da da yine benzer durum vardı. Ama bu yıl Katar'da hem müzakerelere başkanlık edecek Kişinin eski petrol bakanı ve eski OPEC başkanı olması hem de Katar'daki sivil toplumun çok fazla gelişmemiş olmasından dolayı e, Katar'ın müzakereye tıkayabileceğini yani başkanlık e, kurumunun müzakereye tıkayabileceğini ve e, e, olması gerektiği kadar ileri götüremeyeceğini düşünüyor birçok sivil toplum kuruluşu. Ama e, bir diğer bakış açısı da örneğin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteri e, Figüeresi. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bütün sivil toplumda Katar'da olmasından dolayı bir umutsuzluk hali hakim. Ben buna katılmıyorum. Katar yenilenebilir enerjiye çok büyük yatırımlar yapıyor. O yüzden Katar'dan radikal kararlarla ayrılabileceğimiz, en azından belli çıktılara, hedeflediğimiz belli çıktılara ulaşabileceğimizi düşünüyorum dedi. Yine aynı zamanda Kony Hedegard'ın geçen hafta bir röportajı vardı Bloomberg gazetesine. Orada da Kony Hedegard yani Katar her ne kadar zor ve ülke olarak görünse de müzakereleri ileriye götürme açısından biz yine de e, Katar başkanlığı ile yakın çalışıyoruz ve onlara bakanları bir araya getirip topluca bakanlar bir aradayken baskı yapmaları konusunda e, karara varacak yönde baskı yapmaları konusunda onlarla iş birliği yapmaya çalışıyoruz dedi. E, şimdi biraz belki buradan ne kararlar çıkmasını bekliyoruz ne kararlar alınabilir diye bakmak lazım Doha'da. Evet. Ondan önce bir Uyan şey söyleyeceğim. Mı? Yani Katar'ın Katar'ın kendisinin de zaten bir bütün senin de şimdi içinde bulunduğun tesisler de dahil olmak üzere her türlü altyapı yaptırımının da petrol ve doğal gaz gelirleriyle yapılmış. Evet. Ve dünyada da ironik bir şekilde belki de dünyanın en çok adam başına düşen ayak izi açısından da en çok kirleten ülkesinde yapılıyor. İklimi en çok bozan ülkesinde yapılıyor evet. olması gibi de bir ironi var tabii işin içinde. Yani örneğin toplantıdan önce bize işte, sürdürülebilirli merkezde yapılacak toplantı o yüzden için rahat olsun gibi mailler geliyordu katılımcılara. İşte şey yazıyor mailde. E, bu toplantının yapıldığı toplantı merkezinin enerjisinin %15'i yenilenebilir Güneşten üretiliyor. Dolayısıyla olabildiğince sürdürülebilir bir yerdesiniz falan gibi. Böyle halbuki yani baktığımız zaman gerçekten çölün ortasındayız. %15 yani çok kalit bir rakam kalıyor ve dediğimiz gibi yani kişi başına en çok karbondioksit salımı olan ülkelerden bir tanesinde yapıyoruz iklim muzakkelerini. Evet, belki şeyi de Ama... belki de şeyi de konuşabiliriz o, o büyük kongre merkezini. E... Yapan mühendislerin, mimarların da başında bulunanlardan biri de arkadaşımız Argun Yumdu. Ondan evet. da sonra biliriz ne kadar olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha sonraki programlardan birine çağırırız eğer Aa. gelirse, anlatır bize. <gülüyor> Olabilir. Ee, müzakerelerin genel. Hani... Önemli noktalarına değinirsek neler konuşulacak? Çok fazla şey konuşulacak. Yine olduğu gibi, her yıl olduğu gibi müzakerelerde. Ee, ne kadarı sonuca bağlanır? İşte burada hepimizin soru işaretleri var. Ama e, özellikle bu yılın önemi, Kyoto protokolünün ilk yükümlülük dönemi bu yılın sonunda sona eriyor. Bildiğimiz gibi. Yani bu ay sonunda, önümüzdeki ay sonunda, Aralık sonunda Kyoto protokolünün birinci yükümlülük dönemi bitiyor. Biz henüz, e, biz dediğim, işte, e, dünya süresel çapta insan müslüsü olarak henüz ikinci yükümlülük döneminin ne kadar süresi olması gerektiğine, nasıl bir bağlayıcı anlaşma ya da bağlayıcı olacak mı olmayacak mı ona karar veremedik. Dolayısıyla böyle bir şey karar veremezsek e, iklim sistemini koruyacak diyelim e, bir anlaşmalar ağında boşluk olacak. Dolayısıyla Kyoto Protokol'ün ikinci yükümlülük döneminin hedefleri, bu ikinci yükümlülük döneminin süresi, Gibi konular tartışılacak bu yıl ve bunların karara bağlanması gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi yani e, hani Kopenhag büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Burada hepimiz zaten hayal kırıklığını bekleyerek geldik ama ciddi bir felaket yaratacak diyebiliriz. Bunun dışında Bali oluşturulan bir uzun dönemli işbirliği geçici çalışma grubu vardı. Türkiye bu grupta e, aktif çalışıyor onu söyleyelim. Nasıl aktif çalıştığını da birazdan söyleriz zaten. Bu uzun dönemli iş birliği geçiş çalışma grubu, e, örneğin Kyoto protokolü 2012'de bittikten sonra uzun dönem bir anlaşma. Yani yıllar sürecek ve e, doğru bağlayıcı hedefler koyan, gerçekten iklim sistemini koruyacak hedefler koyan bir anlaşma oluşturmak için kurulmuş bir gruptu. Bu grubunda e, Kyoto protokolünün birinci yükümlülük döneminin sonuna kadar bu anlaşmayı oluşturması amaçlanıyordu. Ancak böyle bir anlaşma oluşmadı. Bunun üzerine e, geçen yıl Durban'daki konferansta Durban platformu kuruldu. Yine yetici çalışma grubu olarak. Şimdi e, bir durum oldu. İki tane aynı amaca hizmet eden çalışma grubu var. Bunlardan bir tanesinin artık şey yapamaz, laverilmesi gerekiyor gibi bir durum var. Zaten uzun dönemli işbirliği yetici çalışma grubu bu yıl sonunda sona eriyor. Ama bu çalışma grubunun çalıştığı... Fakat Durban Platformu'nun görev tanımında olmayan belli konular var. Bu başka bir e, çelişkili konu. Bu uzun dönem işbirliği çalışma grubunu bitireceksek hangi konuları nasıl Durban Platformu'nun e, konularının içine yedireceğiz gibi ciddi tartışmalı konular var. Bu bir ikinci başka e, müzakerelerdeki önemli konulardan bir tanesi. Bir diğeri e, hangi yıl sere gazı salımlarımızın tepe noktası yapacağı. Bu doğrudan e, bizim olacağımız kararlarla ilgili aslında. Örneğin 2015 yılında sera gazı salımları havan yapacak derse ülkelerin çok daha radikal sera gazı indirim hedefleri alması gerekiyor. 2020 dersek iklim sistemini kurtarmak için geç kalıyoruz gibi konular var ama tabii ki farklı ülkelerin farklı görüşleri var. Evet, Türkiye'nin bu konudaki tabii görüşleri ne olacak peki? Yani müzakere sürecinde Türkiye'nin yapacağı şeyler hakkında bir öngörüm var mı? Öngörüler var mı daha doğrusu? Evet, Bu Mayıs ayında Bondaki müzakerelerde uzun dönem işbirliği geçiş çalışma grubunun e, sekreteriyası ile görüşmüştü. O sekreteriyaya hani o toplantılar boyunca yaptığı en önemli çıktı diyebiliriz. O sekreteriyaya kendi isteklerini sunmuştu. Kendi istekleri şu oluyor. Türkiye'nin geçiş sürecindeki ülkeler arasında tanınması. Böyle olduğu zaman da e, temiz kalkınma mekanizması dediğimiz Kyoto protokolü kapsamında verilen fonlardan yararlanmak için Fırsat tanınması. Dolayısıyla Türkiye geçen yıl Zürban'da buna benzer bir politika izlediği için günün fosil ödülünü almıştı. Yani her şeyi isteyip hiçbir şey yapmadığı için. Şimdi yine benzer bir politika izliyor. Kyoto Eter Sekreter Yatım Türkiye Kyoto Protokolünün ikinci yükümlülük döneminde de hedef belirtmeyeceğini açıklamış. Bunu açıkladıktan sonra burada da yine... Ee, uzun uzun dönemmiş birleşçe çalışma grubundan nasıl o ka temiz kalkınma mekanizmalarından faydalanabiliriz? Kyoto Protokolü ikinci dönemde hedef belirteceğiz ama bu fonların varlığını nasıl devam ettirebiliriz? Bizim için müzakere edecek. Yani geçen evet. burada dinliyorum. Evet, yani geçen sefer geçen Durban'daki müzakerelerde de yani Rabbena hep bana diye adlandırılabilecek <gülüyor> olan yani hiçbir şey yapmadan her şey benim olsun tavrını sergilediği için günün fosili ödülünü almış almıştı mesela. Evet. Şimdi buna devam ediyor galiba. Öyle mi? Ya, o tavır devam ediyor ama Türkiye artık o kadar dikkat çekmiyor diyemeyiz biz akerelerde. Örneğin biz dolaşırken e, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz World Resource Institute'un bir raporu vardı. O raporda Türkiye, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra kömüre en çok yatırı yapan dördüncü ülke olarak görünüyor. Hatta belki de üçüncü. Evet. Evet. Yani e, dolayısıyla artık şeyin e, müzakereciler de şeyin farkında. Yani Türkiye'nin o kadar görünmez olmadığının, o kadar da masum olmadığının farkındalar. Biz kime Türkiye'den geldim desek, Aa evet e, siz nasıl bir politika yürütmeyi amaçlıyorsunuz Türkiye'nin kömür yatırımları hakkında diye soruyorlar. Dolayısıyla Türkiye yavaş yavaş biraz e, buradaki görünmezliğinden kurtulacak gibi bir hava var. Bir de belki şeyden bahsetmek lazım hani e, radyoda e, biraz atlatma haber yaparsak zaten bizim amacımız da biraz burada o Türkiye'nin doğru karar almasını yani ikinci kömürlük döneminde hedef belirtmesini. Ama siz de ben de niye biliyorsunuz? Türkiye hedef belirliyor zaman şöyle hedef belirliyor. 2023'e kadar sera gazı artırımlarını öngörüyor. Bu öngördüğü artırım üzerinden azaltım hedefi belirliyor. Evet. Yani diyor ki ben sera gazlarımı %200 artıracağım. Siz de hatırlığınız gibi 200'den %70 azaltacağım. Atıyorum ama %70 asla gazından çıkmıyor da o %200'ün %20'sini azaltacağım. Böylece %180 arttırmış olacağım. Evet. Dolayısıyla eee Bu durumda Türkiye mutlak bir sere gaz azaltma hedefi koymamış oluyor. Arttırımdan azaltım yapıyor. Biz de zaten Türkiye'nin gerçek bir azaltma hedefi koymasını ve bunu Kyoto'nun ikinci hükümlülük döneminde yerine getirmesini istiyoruz. Bu hani çok olmayacak bir hedefi Türkiye sadece doğru yenilenebilir enerji yatırımlarına ve yenilenebilir e, enerji verimliliğine yatırım yaptı. Bunu başarabilir. Dolayısıyla istediğimiz şey aslında kömür ve esler gibi Yanlış enerji yatırımlarıyla sere gazını arttırmak, adaptasyonu imkansız hale getirmek yerine doğru enerji yatırımlarıyla bu sere gazı azaltımını gerçekleştirmek. Örneğin e, İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nun bir raporu yayınlandı. E, geçen toplantısının raporu yayınlandı. O toplantının raporunda da diyor Türkiye sere gazı öngörülerini bildirmeden ikinci ulusal bildirimini yapacak. O kısım rapordan çıkartılacak diyor. Yani Dolayısıyla biz Türkiye'nin ne kadar sadece azaltmayı ön gördüğünü bile bilemiyoruz. Evet, yani böyle şöyle... bir durumda Türkiye'nin hani e, müzakerelere gelmesi hani söyleyecek gerçekten bir şey olmadığı için onlardan yararlanmak istemesine sebep oluyor. Çünkü hani hedefiniz yoksa bir, şey, bir hedefiniz yoksa gittiğiniz yol çok önemli değil. Çünkü hani çölde kaybolmuş bir yere doğru yürüyorsunuzdur ama bir sonuca doğru gitmiyorsunuzdur. Dolayısıyla böyle bir e, hedefimiz var. Yani Türkiye'nin en azından burada azaltım hedefi alması için uğraşmak gibi. Bunu belki hani iklim ağının bir çalışması vardı. Bugün babasına evet, vermek istiyoruz. Şimdi ben istiyoruz. de onu söyleyecektim. Evet yani iklim ağ diye bir önemli buluşma gerçekleştirdi. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği konusundaki bütün görüş, kaygı ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Bunların içinde pek çok bildiğimiz kuruluş var. Şimdi hepsini saymayalım ama iklim ağı bugün Türkiye'nin iklim karnesinin de değerlendirmesini basına açıklıyor. Biz de evet. artık bunu bu açıklamaya katılabiliriz. Burada çok çarpıcı bazı şeyler var. İstersen Gökşen biraz da Türkiye'nin iklim karnesinin ne kadar kırıklarla dolu olduğunu gösteren bir rapor bu. İklim değişiyor, yani, Türkiye değişmiyor başlığını taşıyor. Evet. E, yani Türkiye 2010 yılında 1990'a göre sera seragazı salımlarını %115 arttırdı. Bu hepimizin bildiği bir gerçek ama 1990'a göre %5.2 azaltması gerektiğini düşündüğümüzde Türkiye zaten 2009'da Selestialların en hızlı astiran ülke olmuştu. Elektrik netler, teketar yasınlar, raporlar içinde. Bu yıl da bu rekorunu sürdürdü. Yani, Dolayısıyla Türkiye iklim değiştiği konusunda sorumlu olmadığını iddia etse de büyük önem taşıyan ve ciddi sorumluluğu olan bir ülke. Yani dünya, zamanda, dünya'da de, en fazla, Dünya'da en fazla ve hızla kirleten ve artıran ülke konumunda gibi görünüyor. Böyle oldu, <gülüyor> aksini iddia etse de değil mi? Aynen öyle ve bu iklim değişikliğinden etkilenmediğini düşünerek de ciddi şekilde etkileniyor aynı zamanda. Dolayısıyla hani Dara'nın bir raporu vardı. Ee, Türkiye'de de çeşitli gazetelerde yayınlandı. İklim değişikliğinden 2030 yılında 100 milyon insanın ölmesi bekleniyor diye. Evet. O raporun veri tablolarını biraz kurcadığımız zaman 2010 yılında gerçekleşen 2030 yılında gerçekleşmesi öngördükleri var Dara'nın. 2010 yılında gerçekleşene biz raporda yer verdi. Türkiye'de 2,5 milyon kişinin iklim değişikliğine bağlı doğal felaketlerden etkilendiğini ve 35 bin kişinin bundan dolayı hayatını kaybettiğini öngörüyorlar. Yani kuraklık... Bir, bir dakika, sen, bir dakika, yokturun. bir dakika. Gökşen bunu yani hazmetmesi de <gülüyor> o kadar kolay değil. <gülüyor> ee, evet. Yani bu hakikaten ee, açık <gülüyor> radyoda, açık gazetede pek yapmaktan hoşlanmadığımız şey. Böyle sansasyonel değil ama bu hakikaten dudak uçuklatacak kadar şey yani DARA adlı ve gelişme yolundaki ülkelerin aralarında 20 kadar ülkenin bir araya geldi bir ısmarladığı bir rapor. Climate Vulnerability Report adını taşıyor. Yani i̇klimden etkilenme, olumsuz anlamda etkilenme raporu ve bunun Türkiye yani 100 bin, bin kişi 100, ölecek şey ayrı. Yani dünya genelinde ayrı, gelenin, Türkiye'de ayrı ama dünya genelindeki bir rakam ama Türkiye'deki yine 10 yılında gerçekleşene yer vermişler raporun raporda Diyorlar ki 35 bin, 35 kişi... bin kişi öldü Hali diyorlar. Hala hazırda öldü evet. Evet diyorlar. Sadece 2010 yılında 35 bin kişi hayatını iklim değişikliği yüzünden kaybetti. Bu dünya çapında yani Türkiye çapında diyeyim e, muazzam yankı yaratacak. Yaratması beklenen bir şey. Hiçbir gazetede görecek miyiz bilmiyorum yarın ama. Evet. Ve iki buçuk milyon kişi de etkilenmiş. İki buçuk milyonluk birçok ülke bile var dünyada yani. Küçük ülkede. Evet yani bizim örneğin şu an müzakeleri yaptığımız Katar'ın uçası 1.6 milyon kişi. Evet. Şöyle baktığınız zaman. Yani onun iki katına yakın insan etkilenmiş durumda neredeyse. Evet. Evet yani dolayısıyla Türkiye hem iklim değişikliğine katkısı çok yüksek olan bir ülke hem de iklim değişikliğinden doğrudan ciddi etkilenen bir ülke. Biraz raporda bunlara baktığımız. İklim marka katılımcıları olarak. Peki hani durum buyken, yani ortada bir felakete katkımız var ve o felaketin sonuçlarını yaşıyoruz. Peki bundan daha az etkilenmek için neler yapıyoruz diye. Ama Türkiye'nin enerji yatırımları yani 23 yeni kum, yapımı devam eden yeni kömür santrali, lisans almış ya da lisans başvurusu yapılmış ya da ilan edilmiş 28 santral. Bunları da hesaba koyduğumuzda bizim yani katkımız ve etkilenmemizin daha da artacağı ortada. Uyum konusunda yaptıklarımıza bakılınca uyum konusunda yaptıklarımız da çok iç açıcı değil. Örneğin işte HES'leri zaten tartışmaya bile gerek yok. Yenilenebilir enerji odasında yaptığımız testlerde çevre etki değerlendirme raporlarının durumu ve bu HES'lerin doğaya verdiği zararlar büyük Yani hepimizin bildiği bir konu artık onun tekrar altını çizmeye bile gerek yok. yok. ama şeyin belki bir dönüp bir kez daha altını çizebiliriz. Yani kömür yeryüzündeki küresel iklim değişikliği açısından en tehlikeli şey olarak bilimsel olarak ortaya kondu. Ve onun da Türkiye 36 bin megawatt bir şeyle çok yani 49 yeni santral projesi kömür yakıtlı santral o öbür rapordan da gördüğümüz bir şeydi evet. olacak iş değil yani aslında tabii yani evet. dolayısıyla biz raporu sonunda ortak talebimizi açıklıyoruz. ortak talebimiz yani Türkiye'nin uluslararası ülkelerdeki müdafaa ediyor yani bakın süreç nereye gidiyor ona göre duruma uyum sağlamaya çalışan politikasının bitmesi gerekiyor. Artık Türkiye iklim dostu politikalara geçmeli ve hani üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli yoksa bu durum ni sürdürülebilir değil. En günlerde çok sevdiğimiz kelime. Bu durum sürdürülebilir değil. Hiçbir şey daha da artarsa felaketleri yaşayacağız demek. Bu i̇şte felaketlerden daha az etkilenmekte tamamen bizim ve politik iradenin elinde diye e, zaten Türkiye'nin müzakerelerdeki durumunu da böyle kısaca özetlemiş olduk herhalde. Evet yani e, bu Türkiye için de bu şeyde e, iklim ağının e, iklim karnesini değerlendirmesinde e, Türkiye çözüme gerçekten ortak olsun e, vurgusuyla yapılan şeyde mutlak azaltım hedefinin net olarak artık bu şeffaflıktan uzak şeyden vazgeçip Mutlak bir azaltım hedefi konması birincisi ikincisi de enerji hem yenilenebilir enerji hem de enerji tasarrufu verimliliği konusunda bu alanda yatırım yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Ve bu da bütün bu işte kömür gibi hidroelektrik santralleri gibi projelerinde derhal durdurulup daha ekosistemleri koruyabilecek bütünsel uyum planlarının hazırlanıp uygulanmaya konması öneriliyor. Ve fosil yakıt dördüncü maddede önemli bir şey mesela benim de görebildiğim çok önemli görünüyor. Yani fosil yakıtlara uygulanan vergilerden elde edilen gelirlerin fosil yakıt yatırımlarını teşvik etmek için kullanılmasına bir son verilip tamamen iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili ve uyum çabalarında kullanılması gerektiği var. Ve tabii sonuncu madde olarak da, talep olarak da bu Doha'da senin de şimdi bulunduğun gibi iklim dostu politikaları müzakerelerde kullanıp bugüne kadar üstüne almadığı sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor deniyor. Evet. Bu yani iklim ağının Türkiye'nin iklim karnesini değerlendirmesi raporunu ilk defa bugün burada konuşma fırsatı bulduğumuz için de çok mutlu olduk yani. Evet bu notlara baktığımız zaman da yankıları sürecek gibi duruyor. Peki doğada şimdi beni en çok senin söylediğin şeylerden Gökçe etkileyenlerden biri de her benim de katıldığım iki tanesinde bundan önceki Kopenhag ve Dördünde 2000 Son olarak geçen sene 2009'da Kopenhag'da ve geçen sene de Durban'da katıldığımızda görülen şey çok canlı bir aktivizm haliydi. Büyük gösteriler ve muazzam bir canlılık vardı. Şimdi onun pek olmadığını ve sessizlik hakim olduğunu söylüyorsun öyle mi? Yani e, girişte bugün bugün bir eylem yapılacak. Dünya haritası çıkartılacak gençlerle beraber. Girişte onun duyurusu vardı ama toplantı salonlarının geneline baktığımızda zaten çok büyük toplantı salonu. Yani Kopenhag'da falan da kat ve kat büyük. E, birbirinden bölünmüş halde bir toplum kuruluşlarına verilen bir alan var. O, o da e, toplantı salonundan bir hayli uzakta. 15-20 dakika yürümek gerekiyor. Hmm, evet. e, öyle baktığımız zaman yani 15 ildeki tüm yürümek çok uzun çok uzak değil gibi ama Katar'dayız. Hava 35 derece <gülüyor> olduğunu düşününce 15-20 dakikalık yürüme mesafesi bir uzaklık anlamına geliyor. Dolayısıyla çok az insan oradaki etkinliklere gidiyor. Konferans salonunun içi de dediğim gibi çok sakin. Umarım hani bugünden itibaren biraz daha hareketlenmeye başlayacak ama bir bir şey var. Eee hani hareketlenmesini sağlayacak. İnce katılıyor toplantılara ve Arap dünyasındaki Genç Aktivistler Birliği, Genç İklim Aktivistleri Birliği ondan 100 kişilik bir delegasyonla geliyorlar ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenerek geliyorlar. Dolayısıyla onların yani eğer öyle bir önmüş var e, hepimizde. Eğer birey de, de Arap dünyasında bu konuda petrol yansını azaltmak konusunda itecekse o da gelen o 100 kişilik delegasyon ve eee bilim toplum ekibi diyoruz. Bu yıl Şeyde de e, günün fosil ödüllerindeki koordinasyonu da onlar yapacaklar. Dolayısıyla hani bir yandan da bir e, şeyler olmasını bekliyoruz. Evet, e, merakla bekleyeceğiz, takip edeceğiz. E, bunu tabii e, diğer e, katılan arkadaşlarımız da zaman içinde e, farklı e, belki oradaki arkadaşları da yayına e, yayına girmekte. E, Yardımcı olursan çok güzel olur. Takip edebiliriz evet. durumu. Yani bunu her gün bugünden itibaren takip etmeye çalışacağız. Başarılar dileyelim. Heyecan içinde. <gülüyor> Bekliyoruz Günler. yapacağınızı. Çok teşekkürler Gökşen. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz yarın. Gökşen Şahin'le Yeşil Dalga programımızın da yapımcılarından Perşembe günleri yayınladığımız saat 10.30 11 arasındaki şey 11'de başlayan yeşil dalga programımızın da tema kurumsal İletişim bölümü hazırladı. Çevre mücadelesi üzerine programının da yapımcılarından bizim ayrıca eski programcılarımızdan dostumuz Gökşen Şahinle doğadaki İklim zirvesini daha doğrusu iklim görüşmelerini yerinden takip etmeye Katar'dan her gün çalışacağız. Farklı programlarımızda da yer verebiliriz. Sürekli temas halinde olacağız. Ayrıca da bugün iklim ağının Türkiye'nin iklim karnesini değerlendirmesi basın açıklaması da vardı. Onu da ilk yansıtanlardan biri olduk Türkiye'de ve Türkiye'nin iklim ağının hazırladığı raporda Öne çıkan tespitlere göre Türkiye'nin durumu hiç de parlak ve anlatıldığı gibi resmi yetkili ağızlardan anlatıldığının aksine gayet umut kırıcı daha doğrusu öfke uyandırıcı bir gelişme olduğu belirtiliyor. Bunun için de bütün vatandaşların tepkisini ortaya koymasının zamanıdır diye düşünüyoruz. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Açık, Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41